Alo, selamun aleyküm. Ve Aleyküm Hocam. selam. Hoş geldiniz. Hocama bir sorum olacak. Bırak. Buyurun. Ben e, seyyar simitçilik yapıyorum. Resmi kaydımız yok. Bunun dini açıdan bir şeyimiz var mıdır? Ondan sonra açıklamadayım. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Seyyar simitçilik yapıyoruz. Diyor. Bir evet. Yani evet. vergi kaydı yok. Bundan dolayı Hı -hı. acaba kul hakkına girmiş olur muyuz? Yani e, ideal hakkında. olan kaydını yaptırması ve tahkik ediyorsa vergisin vermesi olmalı. Hı hı. Buna hassasiyet göstermekte fayda var. Yani resmi mevzuatta birileri hı hı. vergi vererek o işi yapıyorsa, evet. siz o vergiden kaçarak aynı hizmeti yürüttüğünüzde ne yapıyorsunuz? Vergi veren insanın bir takım kazancının az olmasına vesile oluyorsunuz. E bu noktada yapılması gereken şey sizin de kayıt altına alınmanız. Ha size tahakkuk edecek bir miktar ücret varsa fiyat varsa hı hı. hem resmiyet kazanmış olursunuz hem de başkalarının hakkına girmemiş olursunuz. Evet.